Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyiler ee, Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bugün konuğum Doktor Hüseyin Kurt daha önceki programlardan da programdan da hatırlayanlar olacaktır Yeri Yatri üzerine konuşmuştuk bu onun devamı gibi olacak hoş geldiniz Hoş bulduk Şimdi Yeri Yatri önemli bir konu Yeri Yatriye bu terime yabancı olanlar için ben tekrar hatırlatayım Yaşlılık bilimi ya da yaşlılık tıbbı diye de geçiyor Yaşlı demek yeri yatrosta da işte doktor ya da yatriya Doktorluk demek aslında Şimdi Yaşam şekli olarak Bir konuşalım demiştik Daha önceden Nasıl bir yaşam alanı Olması lazım Neler yapmak lazım Bununla ilgili Şimdi aslında Herhalde 15 yıl kadar oldu Benim konuyla ilgili Şirketten Kalep edilen bir danışmanlık üzerine bilgi sahibi olmam söz konusu oldu. Ee, Antalya'da e, bir e, turizm tesisi ürününü farklılaştırmaya karar vermişti. Yani rekabet şartlarında e, herkes deniz, kum, güneş, açık büfe satıyor. Fiyatları artıramıyoruz. Farklı ürün yaratmamız gerekiyor dikeyinde. Bir taleple geldiler ve e, orada biz yaklaşık bir dört ay kadar e, danışmanlık desteği verdik. Fikir alışverişinde Yabancıları bulun. mı istiyorlar yoksa yerli turistleri mi? E, aslına bakarsanız yaşta. o dönemde üçüncü yaşta e, yurt dışında enteresan bir geçiş oldu. E, çok fazla insan emekli oldu. Yani yaşlanmayla birlikte insan ömrünün uzaması ile birlikte özellikle Kuzey Avrupa'da. Emekli olan insanlar ellerindeki var olan emekli maaşıyla e, oralarda yüksek standarttaki yaşam şanslarını belli oranda kaybettiler. Onu kompanse etmek için de bize gelen e, 15 yıl önceden bahsediyorum. Öneri şuydu Antalya'daki ters sezonu e, Kuzey Avrupa'daki emekli olmuş 3. yaş grubuna e, pazarlayabilmekti bunun içinde sağlık desteğine ihtiyaçları vardı çünkü bu insanların sağlık sorunları vardı kronik hastalıkları vardı ve kendilerini burada bir sıkıntı olursa güvence de hissetmek istiyorlardı çok e, uzun tartışmalar uzun süreçlerden sonra e, bununla ilgili o dönemde bir çalışmayı hayata geçirdik e, belli deneyimler de elde ettik ama e, yaşla birlikte e, ileri yaşam süreçlerinde insanların beklentileri konusunda ben e, bir hekim olarak kendi adıma bir şeyi çok yanlış değerlendirdiğimi, fark ettiğimi hatırlıyorum. Onu da burada paylaşmak isterim. Biz 30'lu 40'lı yaşlardayken yaşlandığımızda nerede olmak istiyorsak e, yaşlılarımızı biraz oraya doğru göndermeye çalışıyormuşuz algısının olduğunu. Ben orada Çinli yaşlılık konusunda çalışma yapan 3 e, tane hekimle paylaştığımda algıladım. Bana e, dediler ki o sizin yaşlandığınızda gitmek istediğiniz yer. Aslında insanlar yaşlandıklarında daha toplumun içine karışmak isterler. Yani bu ülkede de öyledir. Yaşlılarınıza bakın sokağa bakan pencereye yastık yaslayıp oradaki hareketin içine katılmak isterler. Ee, ...o sürecin içinde yer almak isterler. Onların amacı 3-5 tane ağacın ortasında... ...kimsenin olmadığı bir yerde oturup... ...huzur içinde kalmak değildir. O yanlış bir algı. Ee, süreçte aslında... E, ...buna uygun... ...yaşam alanlarının yaratılması var. Yani sosyalleşmek... ...güvenliğin sağlanması... ...kendilerinin huzurlu hissetmeleri... E, ...kendileri için oluşturulmuş... ...sosyal ortamları olması... ...yarışmalar düzenlenmesi... ...eğitimler düzenlenmesi... ...aynı zamanda varsa bir birikimleri... ...onlardan da faydalanılması... ...yani bizim... E, ...ileriye doğru baktığımızda... ...çok deneyimli bir yaş grubu... E, ...bir takım üniversitelerden gelen... ...gençlerle deneyim paylaşımı bile... ...hem onları mutlu edecektir... ...hem büyük bir öğretidir... E, ...bununla ilgili... E, ...bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz... ...biliyoruz, biz de planlıyoruz... E, ...ama... Yaşam alanı olarak seçmek istedikleri yerler Onlar için özel olarak Dizayn edilmiş alanlar Bununla ilgili e, Yaptığımız bir takım e, inovatif çalışmalar var Orada da karşımıza çıkan tablo şu Aslında 3 grup var Yani ileri dönemde e, Nasıl alanlarda yaşamak isterler Tercih ederler veya ihtiyaçları var Dediğinizde Bir bağımsız yaşam diye bir konu başlığı var Bu insanlar Hiçbir şekilde başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duymadan yaşlılıklarını keyifle huzur içinde yaşayabilecekleri alanlar istiyorlar. Ee, bağımsız yaşam bölümleri daha çok gerektiğinde kontrollerinin yapabileceği sağlık destekleriyle, sosyal alanlarla e, desteklenmiş. Onlara özel beslenme menülerinin oluşturulabilip desteklenebildiği, bunun yanında onlar için e, bir takım... E, ...fizik tedavi ve fitness programlarıyla... ...desteklenmiş alanlarda olmak istiyorlar. Çünkü biliyorsunuz... E, ileri yaş sürecinde... ...fizik tedavi birdenbire çok önemli bir... E, sağlık sektörü branşı haline geliyor. Artık anlamaya başladım. <gülüyor> ben hiç o konuya yoruma, yorum yapmadan... ...devam edeceğim geriatri konusuna. E, biz onu... ...fizik tedavi değil de daha fitness... ...özelinde değerlendiriyor olalım istiyorsanız... Ee, bununla birlikte e, bu grubu apayrı bir alanda değerlendirmek lazım. Ee, Destekli yaşam diye bir bölüm var. Bir insan grubunun almak zorunda olduğu hizmet var. Ee, ufak tefek yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Yani kalkarken e, veya bir tekerlekli sandalye kullanıyorlarsa e, bir transfer esnasında veya bir işlerini yaptırırken veya bir banyo yapmaları sırasında yardıma ihtiyaç duyan insanlar var ve belli küçük minik sağlık sorunları olan bir hemşerinin de aslında ortamın içinde bulunduğu belli dönemde gelen bir doktorla desteklenmiş bunlara destekli yaşam üniteleri başlığında görüyoruz ve bu şekilde gelişecek ileri dönemdeki yaşam alanları bunun bir evre sonrası tabii ki artık bakım yani Bakım evi kavramında daha yatağa bağımlı o bağımlılığın gerektirdiği medikal hizmetleri de hem teknolojik hem insan kaynağı olarak sağlık profesyoneli olarak alabilecekleri ortamların yaratılmasıyla gelişecek süreçler. Şu anda Türkiye'de bu ayrımlar henüz çok net olarak yapılamadı dolayısıyla ben kendi adıma baktığımda bu üç grubun. Aynı katta yan yana odalarda e, istihdam edildiği çözümlerin de başarısız olduğunu çok net bir şekilde e, gözlemledik. Niye başarısız? E çünkü e, ben sağlıklı bir yaşlıyım. E, beşeri ihtiyaçlarımı giderebilecek durumdayım. Yanımdaki odada e, aslında yatağa mahkum ve e, bağımlı olan bir başka e, yaşlıyla birlikte aynı katta ee, onun sıkıntılarını görerek bununla demorileze olarak bunu e, psikolojik olarak e, rahatsızlığını hissederek yaşadığım anda o enerji o e, iletişim bir, bir şekilde her tarafa doğru yayılıyor bunların izole olarak yönetilmesi lazım bu grupların ihtiyaç duyduğunda da bu hizmeti alabileceğini bilmek kaydıyla ee, dolayısıyla bu sınıflamayı doğru yönetmediğimiz sürece Türkiye'de e, bu konuyla ilgili bir algı problemi var yani ben e, bu konuda çok büyük bir tezat içeren cümle vardır bizde huzur evine düşmek diye bir kavram vardır yani hiç böyle düşündünüz mü bunu yani adı huzur evi biz oraya düşüyoruz. Şimdi birinci algı e, bu konuyla ilgili yakını olduğu halde orada olan insanları yıllarca emek verdikleri çocukları ilgilenmemişler oraya göndermişlerle başlıyor. Ee, gönderen de suçlanıyor giden de suçluyor şeklinde başlayan bir süreç var halbuki biz doğru alanlar yaratabilsek o insanlar gidip ya çocuklar ben burada da çok mutluyum ama orada arkadaşlarım var dostluklar kurabilirim tavlo oynayabilirim ee, bir kursa yazılabilirim müzikle ilgili resimle ilgili bir takım faaliyetler gösterebilirim sizin bana sağlıkla ilgili destekler alabilirim bunu sağlama şansınız yok Rica etsen beni şu ABC ortamındaki bir yere gönderir misiniz demesini sağlayacak ortamlar yaratamadığımız sürece. insanları evden yaşlımızı büyüğümüzü en değerli ailemizdeki insanları uzaklaştırıyormuş algısını kıramıyoruz. Ee, bir önceki programda insanların alışkanlıklarını değiştirmek zor dememin de sebebi buydu. Dolayısıyla bu noktada doğru yaşam alanları kurgulandığında izole olarak, geçişli olarak... ...sağlık desteği sağlanarak... ...altyapısı buna uygun yapılarak... E, ...bu noktada insanların... ...talebiyle oraya gittiği alanlar... ...yaratılacak diye düşünüyorum. O yaratıldığı zaman... ...bunun yurt dışında çok fazla... ...talibi var. O insanlar... ...buna talip olduğunda yurt içinde de... ...bu algı yavaş yavaş yerleşecektir. Biz geriyatride bir gelecek görmemizin... ...temel sebeplerinden bir tanesi de... ...bu ayrımın... ...yakın gelecekte hayata geçiyor olması. Bununla ilgili... Bizim de mobil sağlık konulu çalışmalarımız devam ediyor... ...yani insanların bulunduğu alanlara bu hizmeti götürebilmek... ...sağlık hizmetini evlere götürebilmekle ilgili... ...ama onun haricinde bunu özgün yapılan alanlarında ...çok büyük bir ihtiyaç olduğu ortada. Bu konuya dair bir şey hatırladım... ...Saha Çek var... ...hani sosyal hizmetler, evet. çocuk esirgeme kurumu vesaire... ...orada mesela el yordamıyla bir takım denemeler yapılıyordu... Ee, çocuklarla yaşları bir araya e, getirmek istemişlerdi. Çünkü yani dedelerin, nenelerin çocuklara ihtiyacı var. Doğru. Çocukların da sevgiye, şefkate veya bilgeliğe ihtiyacı var Ama bazı çocuklar daha çok sevildiği için Bazı neneler ve dedeler de daha çok sahiplenildiği için Yani o eşitlik hiçbir zaman olmayacak gerçi ama Onu kaldırdılar Dolayısıyla tekil örneklere bakarak veya el yordamıyla bir takım denemeler yapılıyor ee, mesela Yaşar Kemal'e de hani buradan selam olsun o da hep parka gider otururdu çocuk sesi ona çok iyi geliyordu Fikir olarak çok iyi ama e, teoride iyi sanırım ya da uygulamasını düzelterek yapmak lazım Ben e, biraz önce söylediğim gibi aslında e, evrimde yaşlandıkça bir yerden sonra da çocuklaşıyorsunuz ve karışmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bu aslında mantık olarak baktığınızda doğru bir mantık. Ben şu anda sizden duyuyorum böyle bir çalışma yürütüldüğünü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın yaşlıların ile ilgili bir e, çalışması var biliyorum. Yani belli bir e, noktaya kadar e, devletin de bu konuda... E, asgari ücret mertebelerinde belli oranda iş görmezlik raporu olan yaşlınıza evinizde bakın. Ben de size belli bir ödeme yapacağım. Gidip dışarıda çalışın onu bakım evine gönderin durumunda kalmamanız için e, şeklinde bir çalışması var devam eden. Yani e, hükümet politikaları da bunları. yaşlımızı önce evde bakabilme çabasında olalım. Ama artık ileri sağlık e, hizmeti gerekiyorsa... ...ve bunu evde çözemiyorsak ancak bu tarz yerlere göndermeye çalışalım şeklindeki yaklaşımlarını da ben açıkçası doğru buluyorum. Ee, birçok belediyenin e, evlere sağlık hizmeti götürme konusunda çok ciddi bir çabası var. Görüyorum e, şu anda birçok belediyenin evde bakımla ilgili çok ciddi hmm. çabası var. E, evde kalmaları sonuna kadar zorlanıyor. Yani bizim bu konuyla ilgili aslında gündüz bakımla ilgili e, şirkette bir projemiz vardı... Hani biz istiyoruz ki aslında sabah herkes evden giderken evdeki büyüğümüz bizi yolcu etmesin. O da, Onu da bir servis alsın. Ee, bir gündüz kreşi tarzında kendi yaş grubuyla ilgili sosyalleşebileceği bir yere gitsin. Ondan sonra da akşamüstü altıda herkes eve geri gelsin. O da camdan uğurlayıp sonra karşılamak için evde bekleyip olmasın. Bunlar da gelişecek. Çünkü bu e, yurt dışında e, bizim işbirliği içinde olduğumuz bir... E, Yaşlı yaşam merkezi süreci yürüten bir şirket var. Uluslararası 6 ülkede bu faaliyeti gösteren ve ortak evde bakım şirketi kurduğumuz bir şirket var. Onlardan Türkiye'ye aktardıkları verilerden dinlediğimiz yurt dışında artık yaşlı kreşlerin olduğu, insanların sabah evden çıkıp oraya gittiği, akşamda herkesle birlikte, evin ahalisiyle birlikte geri döndüğü ortamlar var. Bunların da gelişeceğini düşünüyorum. Bunları da evet. e, ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Ama olmuyorsa bunun ileri safhasına baktığınızda artık bir bakım gerekiyorsa inanın e, hani e, rakamsal örneklerle gideyim evde bir sistem kuralım bu mümkün mü mümkün ama öyle büyük rakamlar ortaya çıkıyor ki yani yanında 7-24 hemşire tuttuğumuz arada bir doktorun geldiği bir takım özel yataklarla teknolojiyle desteklediğimiz bir hastaya özel sektörden bir piyasa araştırması yaparak fiyat alsak herhalde aylık 15-20 bin lira civarında sadece ekipman ve e, sağlık profesyonellerini bütçe ayırmak lazım. Halbuki e, bunu ayırsanız bile denetleme ve kontrol etme şansınız yok. Tabii. E, bunun daha uygun alanlarda sürdürülmesi bir gereklilik e, ve aslında bunlar çok da büyük bütçeler zaten. E, örnekler var ilerliyor onlar emsal teşkil edecektir. E, daha... Herkesin kullanabileceği şekilde bir yaygınlaşması için e, hükümet tarafında, bakanlık tarafında da çalışmalar olduğunu biliyorum. E, yani yaşlarımızı daha iyi şartlara getirmek için bütün toplumun el birliğiyle bir çaba içinde olduğunu da görüyorum. Aynı zamanda fırsatlar da var ticari olarak baktığınızda. İşte bir önceki bölümde konuştuk. Üçüncü yaş turizmi başlı başına bir sektör. Yani sadece bu gruba... Hizmet verecek otellerin açıldığını göreceğiz bundan sonra birkaç sene içinde. Bununla ilgili sağlık çözümleri, bununla ilgili e, teknoloji çözümleri, GSM çözümleri hepsi ardı ardına gelecek. Çünkü e, insan ömrü uzuyor. E, o uz uzayan insan ömründe sağlık giderleri artıyor. Koruyucu önleyici tıp daha da değer kazanacak. E, ama bunun ögelerini e, tekrar söylemek istiyorum. Yani... Yaş almanın önüne geçemeyeceğiz zamanı durduramazsak ama... ...dinç kalmak, zinde kalmakla ilgili çaba sarf etmeye e, tabii ki devam etmeliyiz. E, çünkü aslında e, o bedeni ne kadar doğru kullanırsak o da bize o kadar e, doğru hizmet edecektir. E, o mantıkla ilerlemek gerekiyor. E, bu, bunu yaparken de tabii beslenme konusunda... E, egzersiz konusunda, kişisel gelişim ve e, ruhsal olarak bir dengeyi yakalamak konusunda, güneşi yönetmek konusunda e, önemli e, bilgilendirmelere ihtiyaç var, farkındalıklara ihtiyaç var. Ama birçok kurumda bu sektörün içinde olduğunu yakın zamanda göreceğiz zaten. E, bu ya, demin bahsettiğiniz yaşlı kreşlerine dair bir şey söyleyeceğim ama önce bir müzik dinleyelim mi? Sindi Loper'dan Tabii. sonra devam edelim. Bye. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konum Doktor Hüseyin Kurtla birlikteyiz. Art Sağlık firmasının kurucu yöneticilerinden yeriyatri ile ilgili konuşuyorduk. Bir önceki müzikten önce de siz bu yaşlı kreşlerinden bahsettiniz. Keşke olsalar. Benim bildiğim kadarıyla bir kitap vardı. Böyle Avrupa'dan çok güzel örnekleri toplamışlar. Sürdürülebilirlikle ilgili. E, sadece yaşlık, gençlikle ilgili, demografiyle ilgili değil. Pek çok yiyecek içecekle de ilgili, restoranlarla da ilgili şeyleri var. Veya işte şehir bahçeleri. E, verdikleri örneklerden e, bazıları da e, bu yaşlı kreşleriydi. Almanya'da özellikle. E, onlar sosyal devlet, iyi beceriyorlar böyle şeyleri. E, oralara gençler de çok gidiyor. E, mesela bir şeyi görmüştüm. E, bir nene. Yanında da genç bir çocuk oturmuş. Birlikte örgü örüyorlar. Ee, o birbirlerine bilgiyi aktarmak da söz. Sen yani diyorsunuz ya çok bilgiler, tecrübeliler, çok verimliler. Ama bir anda e, toplumdan hani dışlanabiliyorlar. Orada öyle bir çözüm bulmuşlardı. Yani aslına bakarsanız gerçekten o deneyimi satın almaya çalışsanız ki bunu bir hani üniversite... Özelinde baktığınızda özel bir üniversiteye giderek o deneyimi aktarmaya e, aktarılmasına talep etseniz o özelde, o kalitede, o birikimde insanlardan almanız mümkün değil. O bilgiyi aktarmak da o insanları genç tutuyor aslında. Yani bir daha değere çevirmiş oluyor. Yani bir şekilde o deneyimi biriyle paylaştığında hele de geri dönüşünü alabilecek bir feedbackle, İnsanlar gelirse şunu yaptım söylediğiniz gibi böyle oldu teşekkür ederim. Oo, çok güzel. Büyük bir e, hayata tutunma noktası gibi görüyorum. Bunu bireysellikten çıkarıp biraz daha organize ve kurumsal e, noktada yapmak gerektiğini düşünüyoruz biz de. Yani o deneyimlerin e, yaratılmış olan e, huzurlu ortamlarda planlı olarak o konuya ilgi duyan insanların bulunup onlarla birlikte paylaşılıp ee, geri beslemesinin yapılacağı şekilde de e, değerlendirmek çok önemli bizde sağlık sektörünün bazı branşlarının geri beslemesi çok kuvvetli değildir yani cerrahi bilimlerimizdeki doktorlar daha mesleki tatmini yüksektir yani yaparsınız operasyonu iyileştiğini görürsünüz e, mutlu olursunuz ama dahili bilimlerde yazarsınız reçeteyi iyileşmişse geri gelmez İyileşmemişse başka doktora gider. Sonuçta ne olduğu ile ilgili ağırlıklı oranda geri bildirim alamazsınız. Dolayısıyla bu geri besleme kısmını da doğru yönetip organize çözümler üretildiğinde her iki taraf için de çok faydalı değerli çözümler ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Konuyu açıyor ama bir şey aklıma geldi Bu sıralarda da Bu Oscar törenlerinde de hani Gündeme gelmişti Alice, Hala Alice diye bir film vardı Gün geçtikçe Alzheimer'la ilgili filmler artıyor Quartet vardı hatırladım. Philip Seyman Hoffman oynamıştı Bir sürü bir sürü Amor diye bir şey vardı değil mi? Alzheimer'la ilgili <gülüyor> Biz şu anda bir çalışma da yürütüyoruz. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda derneklerin, vakıfların ciddi çabaları var. Azamir Vakfı'nın da bizden destek aldığı bu konudaki insanlara hem bakıcıyla ilgili bir eğitim, hem hemşireyle ilgili evlerine giderek ne yapmaları ve ne yapmamaları gerektiği konusunda destek olduğumuz bakımlarına, Katkıda bulunduğumuz e, önlemlerle ilgili bilgi verdiğimiz bir çalışma nedeniyle daha da fazla bilgi sahibi olduğum bir konu e, vakfında derneğinde bu konuda çok ciddi e, çabaları var farkındalık yaratmakla ilgili e, çok önemli bir rahatsızlık. Erken tespit edilmesi durumunda daha verimli sonuçlar alınması söz konusu İnsanların bunun farkında olması durumunda Onlara karşı davranışları süreci yönetmeleriyle ilgili Gerçekten önemli bilgilendirmelere sahip olabilecekleri fırsatlar var Ama herhalde önümüzdeki 15-20 yılı damgasını vuracak bir konu Çünkü insan ömrü tam o rahatsızlığın yaşanma sürecine ee, ...geldi ve e, çakıldı. Ee, daha ilerlediğinde tekrar söyleyeceğim... ...bilemiyoruz neler olacağını ama şu anda... ...en çok uğraşacağımız rahatsızlıklardan bir tanesi gibi görünüyor. Bununla ilgili aslında... E, ...herkesin o farkındalığın peşinden gitmesi gerekiyor. O bilgiyi yayması e, ve paylaşması gerekiyor. E, biraz da belki diğer alanlardaki... E, ...yaklaşım, yardım, destek süreçlerinin içine e, Alzheimer'ı da almak lazım. Çünkü geçmiş dönemdeki sağlık sektörüyle ilgili birçok çaba... E, ...hayır, yardım ve vakıflar aracılığıyla da destekleniyordu. E, bu anlamda Alzheimer'ın da e, bu e, konseptten katkısını alabilir duruma gelmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili aslında sizlere çok büyük görev düşüyor... ...onu duyurmak, onu insanların algılamasını sağlamak çok önemli. Bu konuyla ilgili hakikaten çok önemli bir görev de sizin üstünüzde. Sorumluluğu aldık, kabul <gülüyor> ettik. Peki, daha sonraki programlarda o zaman bu konuya özel değinelim... O zaman bu programlara devam edelim. Sonrasında da hani o sosyal yaşama dahil olmaları, yaşam alanları, bu üçüncü işte yaş turizmi, alzheimer. Hani bu konularla devam edelim. Çünkü Aynen. bu böyle iki program hani girizgah gibi bir şey Aynen. oldu. Çok, konu çok derin bir konu. Bununla ilgili kendi dikeylerinin içinde de yolculuklar yapabiliriz. Bu sadece bir... Girizgah oldu dediğiniz gibi Ama e, gerçekten de çok önemli İnsanların hayatında e, Mutlaka tekabül Edecekleri bir bölüm olduğu için İllaki. Herkesin ilgisini e, çektiğini düşünüyorum e, Tabi endüstri, tasarım, ergonomisi Bu işin her alan her, her alan Beslenme, restoran, turizm Dediğiniz gibi her, her alanın Ucunun Şehir, dokunduğu planımı, bir e, Nokta ee, daha ileri seviyede e, paylaşmak benim için de keyif tamam. oldu Tamam yani. çok teşekkürler ben, ben paylaşımlarınız teşekkür için Çok ben keyif teşekkür aldım teşekkür, Çok çok teşekkürler Kolay gelsin teşekkür ediyorum Kumandada da Volkan'a teşekkür ediyorum Bir sonraki programda görüşmek üzere Hoşçakalın Evrenin suyuna giden tasarım Eko Tasarım Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiiler